Bu bab içinde bizlere Allah Teala'nın kitabından ve nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden ondan korkmakla onun azabından, fitnesinden, imtihanından sakınmakla ilgili deliller sunuyor. Daha önceden de söylediğimiz gibi korku ve reca, yani insanın Allah'tan korkması ve aynı zamanda onun merhametine güvenerek ümit var olması eşit olması lazım. Bir terazinin iki kefesi gibi eşit olması lazım. İmam Ahmet İbni Ambel Rahimahullah diyor ki şayet korku ve birisi korku ve ümitten birisi diğerine ağır basarsa, o zaman diyor kul, helak olur. O zaman kul helak olur. Eğer Allah'a duyduğu güven, ümidi, çok ağır basıyorsa, bugün de piyasada, sokakta, etrafınızda görmüş olduğunuz birçok insan gibi, Kişiler görürsünüz. Nasıl yani? Namaz kılmadığı halde, haramlardan sakınmadığı halde, üzerinde allah Teala'nın vacip kıldığı şeyleri yerine getirmediği halde, sürekli ümit var olduğunu, reca içinde olduğunu söyleyerek gafletini aslında ifade etmektedir. Şayet korku tarafı ağır basarsa korku tarafı ağır basarsa bu sefer de sürekli tehdit ayetlerini, tehdit hadislerini göz önünde bulundurarak insanlara kafir damgası vurduğunu, insanları tekfir ettiğini, insanların fasıklıklarıyla, eksiklikleriyle uğraştığını, hatta kendisini bile geçen söylemiştik, tekfir ettiğini görürsünüz bazı cahillerin. O yüzden bu ikisini denk tutmak lazım. Göz önünde bulundurmamız gereken başka bir husus da şudur. Şayet kendimizde allah Teala'nın halamlarına karşı bir gaflet görüyorsak, o konuda bir geveceklik görüyorsak yahut etrafımızda ki insanlarda, davet ettiğimiz insanlarda sürekli Reca tarafının ağır bastığını görüyorsak, amel olmamasına rağmen, amellerde eksiklik olmasına rağmen, onlara hitap ederken biraz korku naslarını, korku delillerini öne tutmamız lazım. Yani bir toplulukla konuşuyorsunuz, bir arkadaş topluluğunuz var, yahut da insanlara davette bulunuyorsunuz. Zaten bu adamlar Allah'ın rahmetine öyle güvenmişler, öyle... Ümit var olmuşlar ki, gaflet haline dönüşmüş adamlara bakıyorsun, namazlarını aksatıyorlar, namaz kılmıyorlar. Kadınlarına bakıyorsun, başlarını örtmüyorlar. Yani hayatın içine dalmışlar, işin korku tarafını unutmuşlar. Şimdi bu adamlara gidip de allah Teala çok merhametlidir, gafurdur, rahimdir, affedicidir diye girersen, bu şekilde bahsedersen ne yaparsın? Onları o bulundukları hal üzerine bırakır o şekilde devam etmelerine vesile sebep olur. Ama onları biraz hareketlendirme adına kullanan Alevi biraz daha böyle hareketlendirme adına Allahu Teala'nın gafurur rahim olduğu kadar azabının şiddetli olduğunu, cehennemin çok çetin olduğunu söyler. Yapılan bu amellerin Allah tarafından razı olunmadığını, Allahu Teala'nın sevmediğini Zikredersen, o zaman o insanlardaki dengeyi kurmuş olursun. Aynı zamanda kendin için de bu böyledir. Baktın ki gevşeklik var, baktın ki taksiratın var, Orada reca tarafını hala çalıştırmaya devam edersen bu seni helaka söyler, helaka götürür. Sen orada gözünün önünde biraz hangi ayetleri, hangi hadisleri getireceksin Allah'tan korkulması gerektiğini, azabının çetin olması, çetin olduğunu göz önüne getireceksin. Burada İmam-ı Nevevi allah Allahu Teala'nın Bakara Suresi'ndeki şu ayetini zikrediyor. Ve iyyahe ferhabun. Ve iyyahe ferhabun. Ancak benden korkun. Ancak benden korkun. Buruç Suresi'nde de Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne batcha rabbike le şedid. Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Kul bilecek ki allah Teala mühlet verir, ihmal etmez. Mühlet verir ama ihmal etmez. allah Teala buyuruyor ki, فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا Onların başına gelen musibetler, onlara geldiği zaman, onlara göndermiş olduğumuz darlık başlarına geldiğinde, Boyun büküp Allah'a sığınsalardı, Allah'a yalvarsalardı, o zaman iyi olurdu. <gülüyor> Ve lakin kaset kulubuhum. Ama onların kalpleri, Allah, Kalpleri ne yaptı? Taşlaştı, katılaştı. Ve zeyyene lehumu şeytanu a'mâlehum. Ve şeytan da onların amellerini hüsnü gösterdi, hoş gösterdi. Ve zeyyene lehumu şeytanu mâ kâni y'amaluhum. Yapmış oldukları amelleri şeytan onlara güzel gösterdi. Diyor ki allah Teala, bu da bir Allah-u Teala'nın imtihanı, belası, fitnesi. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Onlara verilen öğütleri, nasihatleri onlar unutunca, bakın burası çok önemli, Allah-u Teala bizden önceki kavimlerden bahsediyor. Onlara peygamberler gönderdiğinden, onlara uyarıcılar gönderdiğinden, onlara öğüt veren insanlar gönderdiğinden, ve o insanların da bu öğütlere kulak asmadığından, Onları unutmasından bahsediyor. Ne oldu? Diyor ki: "Fethena alehim abwa ba kulli şey." Her şeyin kapısını açtık onlara. Yani nimetlere boğduk onları. Şimdi bela gelecek ya. Allah Teala onları yakalayacak ya. Zulümleriyle, zulümlerinin üzerinde onları tutup yakalayacak ya. Ne yapıyor Allah Teala? Azgınlıklarını arttırmak için onların hırsçılıklarını arttırmak için, günahları artması için, küfürlerine küfür katmaları için, isyanlarına isyan katmaları için fetahna alehim abdaba kulli şey. Onlara her şeyin kapılarını açtık. Her şey geliyor gökten, yerden. Her şey yolunda. hatta iza ferihu bima utu. Kendilerine verilen bu nimetleri görünce zavallılar. Kendilerine verilen bu güzellikleri görüp mutlu mutlu olunca sevinince akhadnahum <gülüyor> bagteten diyor ki Allah Teala onları aniden hiç beklemedikleri bir anda alıverdik. verdik bitti çünkü kullar Allah Teala'nın önünde zillet halinde bulunan aciz yaratıklar Allah Teala'nın yarattığı Allahü Teala'nın onların varlığına muhtaç duymadığı, onların Allah'a muhtaç oldukları yaratıklar diyor ki Allah Teala <gülüyor> böyle kendilerine verilenle sevinip oyalanırken onları aniden hiç farkında olmadan alı verdik ve idaumublesun ve an anında ümitsizliğe kapılı verdiler. O ölüm geldiğinde, o bela musibet geldiğinde, onların o göz kapakları kapanırken, Onların ümitsizlikleri öyle ortaya çıkıyor ki onların suratlarından okuyorsunuz. Tabi burada bizim dikkat etmemiz gereken hususlar var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi, şayet allah Teala kul Allah'a isyan etmesine rağmen Allah'ın günahlarını işlemesine rağmen hala ona nimet veriyorsa ne diyor aleyhissalatü vesselam? Bilsin ki kul, bilin ki bu nedir? İstidrac. Ne demek istidrac? Bu ayette geçen şey. Onları derece derece, adım adım, basamak basamak ne yapmak? Azgınlığa taşımak, azgınlığa götürmek. Azmaları için nimetler vermek. Allah bizleri böyle olan insanlardan eylemesin. Şöyle bir terazimize bakmamız lazım, ölçümüze bakmamız lazım. Ahirete olan yolculuğumuzda seyrimiz ne şekilde hareket ediyor, nereye doğru ivme kazanmış. Bununla birlikte... Allah Teala bizi nasıl imtihan ediyor dünyada? Vererek mi, alarak mı? Tabi Allah Teala'nın bir de iman edenlere de müjdesi var. Diyor ki: "Velau enne ahlel-kura amenu" Şayet o köy halkı, o kent halkı, o kasaba halkı iman etmiş olsaydı, "ve takav" ve takva sahibi olmuş olsalardı, Allah'tan sakınıp Korkan insanlar olsalardı. La fatih na alehim bereketin minesema Göklerden ve yerden ne yapardık onlara? Bereket kapılarını açardık. Olakin kez de bu. Ancak onlar ne yaptılar? Yalanladılar. Fi akad nahum bir mekan bu. Onların yapmış oldukları ameller sebebiyle onları ne yaptık? yakalayıverdik. Arkadaşlarım, kulun kaçacağı bir yer yok şu dünyada. Aleyküm selam. Kulun, ben kendi başıma şuraya çekileyim de Allah'ın gönderdiği şu melek bana ulaşmasın, dokunmasın. Burada saklanayım. İnsanlardan kaçıp sıvışayım da orada ebedi olarak yaşayayım. Evet, dünyanın nimetlerinden faydalanmasam da, insanlarla bir, bir arada sosyal bir hayat sürmesem de ama ben yani bu şekilde ebediliği seçeyim, bu şekilde tek başıma yaşayayım deme imkanı var mı arkadaşlar? Yok. Bakıyorsunuz ki padişahı olsun, veziri olsun, hizmetçisi olsun, çöpçüsü olsun, en sağlıklısı olsun, en hastası olsun. Bakıyorsunuz ki birden ne yapıyor ölüm? karşısında çıka, çıka gelip duruyor. Ve bu adamı yakalayıp ölüm meleği ruhunu kabz ediyor. Bundan korkmamız lazım. Acaba bizim seyrimiz ne yönde? Yine İmam-ı Nevi Rahim bizlere burada Hud suresinde Allah-u Teala'nın şu buyruklarını zikrediyor. Ve kezalike ahzu rabbike izâ al kurâ ve hiyâ zalim olan köy halklarını, kasaba halklarını Rabbinin alması çok şiddetlidir. Öyledir ki inne ahzahu alimun şedid. Çok şiddetlidir, elimdir, acı vericidir. İn fi zalika le ayeten limen hafe azab al-ahire. Ahiret azabından Korkanlar için işte allah Teala'nın bu tehdidinde ne vardır? Bir ayet, bir uyarı vardır. Bir ibret vardır. ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُعٌ لَهُ Yani ahiret günü nasıl bir gün? sonra bazı özellikleri zikredilecek hadislerde de. مَجْمُعٌ لَهُ İnsanlar o gün toplanacak, sürüler gibi getirilecek. Kimileri itilerek, kakılarak getirilecek. Böyle ittire ittire götürülecek. Hayvan sürüsü gibi. Ve zalika yevmun meşhud. O gün insanların toplanacağı tanık olunan bir gündür. Bir araya getirileceği bir gündür. Ve ma'nuhu ahiruhu illa li'acelin ma'dud. Biz o günü yani kıyamet gününü diyor Allah Teala belli bir süre, sayılı bir süre için ne yapıyoruz? Tehir ediyoruz, geciktiriyoruz. Allah Teala'nın takdir etmiş olduğu, belirlemiş olduğu o gün gelinceye dek Allah Teala ne yapıyor? Kullarını bekletiyor. Yani bizler her birimiz burada tabura girmiş. Tek tek ne yapıyoruz? Turnikeden geçip sıramızı bekliyoruz. Aramızdan birileri ne yapıyor? O turnikeden geçerek öbür tarafa doğru yolculuğa başlıyor. Yevma yati o gün geldiğinde la tuken la tekelmu nefsun illa bi iznihi o gün hiçbir nefis hiçbir kul Allah'ın izni olmadan ne yapamayacak söz söyleyemeyecek ağzını dahi açamayacak fe minhum sa'idun fe minhum ve sa'id işte o gün insanlardan bir grup şakiy bedbaht kötü bir grupta sa'id, mutlu olacak. Cennet halkı sa'id olanlardan, cehennem halkı da bedbaht olanlardan olacak. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِى النَّارِ O bedbahd olanlar, o şaki olanlar, şekavet içinde olanlar, ateşte olacaklar. لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٍ Onlar orada Nefes nefese kalacaklar. Orada soluyacaklar. Yani o ateşin sıcaklığı yani o ateşin cehennemin azabı öyle elim, öyle acı verici olacak ki nefes alıp vermeleri bile zor olacak. Ali İmran suresinde ise Allah Teala şöyle buyuruyor ve yuhaddirukumullahu nefsah. Allah sizleri sakındırıyor. Sizleri korkutuyor, kimden sakındırıyor? Nefsehu. Kendisinden. Evet. Yine Allah Teala buyuruyor ki Amme suresinde: "Yevme yefrurul mer'u min ahih. O gün kişi kardeşinden kaçacak. Ve ummihi Annesinden ve babasından. Ve sahibihi ve benih. Eşinden ve çoluğundan, çocuğundan. Li kullimrin minhum yevme edin. Şa'anun <gülüyor> yüne. Herkesi o gün meşgul edecek bir ne olacak durum, bir iş, bir telaş. Kıyamet günü. Yani kişi çoluğundan, çocuğundan, anasından, babasından kaçacağı bir gün. Yine Allah Teala buyuruyor ki: <gülüyor> "Ey insanlar, Rabbinizden sakının." insanlar, Rabbinizden sakının." "İnne zelzele't-saati şey'un azim." O günün sarsıntısı kıyamet gününün zilzali Nasıl olacak? Azim, çok büyük olacak. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَرُ كُلُّ مُرْدِعَةٍ عَمَّا O gün, kıyametin geldiği, yeryüzünün sallanmaya başladığı gün, öyle dehşetli bir gün olacak ki, emziren, çocuğunu emziren kadınlar dahi, ne yapacaklar? Çocuklarını unutacaklar. Yani bu sahneyi düşünün. Şu anda insanlığın yaşamış olduğu depremden daha büyük. Daha korkunç. Daha dehşet bir gün. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَهَرْ حَامِلَ كَدِنْ O gün çocuğunu düşürecek. O günün dehşetinden, şiddetinden. وَتَرَنَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا O gün insanları sen sarhoş olarak göreceksin. Dehşet, korku, o günün şiddeti, insanları sarhoş gibi yapacak ama aslında onlar sarhoş değil. Yani içki alıp da akılları başlarından gitmiş değil. Ve lakin <gülüyor> azaballahi şedid. Allah Teala diyor ki, Allah'ın azabı işte böyle nedir? Şiddetlidir. Ve Allah Teala diyor ki, ve limen kâfe mekâme rabbihi Kim? Rabbinden Korkarsa, Rabbinden sakınırsa ona iki tane ne vardır? Cennet vardır. Hatta Rahman suresinde وَمِنْ دُونِهِ مَا Cennetan. <جَنَّتَان> Bu iki cennetin dışında iki tane daha vardır diyor. Yani dört tane cennetle müjdeleniyor. Ama kim? Rabbinden korkan. O korku, okulu, Allah'a ihlas ile ibadet etmeye, Allah'a ihlas ile onu tevhid edip birleyip dua etmeye sevk edecek. Diyor ki yine allah Teala Tur Suresinde اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Birbirlerine gelerek sormaya başladılar. وَقَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ ف۪ي Ve dediler ki birbirlerine onlar. Bizler bundan önce korkuyorduk. Allah'tan sakınıyorduk. Yani derdimiz Allah korkusuydu. Atacağımız her adım, attığımız her adım bunun ölçüsünü Allah korkusuyla ne yapıyorduk? Düzene koyuyorduk. Femenneallahu aleyna diyorlar ki bunlar bu cennete giden cennette birbirleriyle karşılaşan bu insanlar. Allah'tan biz korkardık. Sakınırdık. Ve Allah da bizlere ne yaptı? Lütufta bulundu. Ve veka'na azâb-es-semûm Bizleri o yakıcı azaptan korudu. Yani bugün Allah için zilletle boyun bükerek hudu ile namaz kılar. Boyun büker. Onu birlersen kıyamet gününde başı dik olanlardan olursun. İnna kunnâ min ne nedûûh innâ huvel berru rahim. Ve diyorlar ki bizler bundan önce de dünyadayken ne yapardık Rabbimize? Dua ederdik. Zira çok rahmetlidir, çok merhametlidir. İmam Nevi diyor ki, bu bu babla ilgili, bu konuyla alakalı. Allah teala'nın kitabında birçok ayetler vardır. Bizler diyor, bu ayetlerden bazısına bir kısmına işaret ederek yeterli buluyoruz. Konuyla alakalı hadisler de çoktur diyor. Biz diyor bu hadislerle alakalı. Yine bir kısım hadis zikredeceğiz. İlk hadis, İbni Mes'ud hadisi radıyallahu anh. Diyor ki İbni Mes'ud, قال haddesena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber verdi ki, وَهُوَ السَّادِقُ الْمَسْتُوقُ Sadık yani söylediğinde sadık olan, doğru olan, yalan söylemeyen, وَالْمَصْتُوُقُ Kendisine doğru haberler verilen. Kendisine Allah katından yalan karışmamış, yalanın hiç bulaşmayacağı doğru haberlerin verildiği. Yani hem konuşurken doğru konuşuyor hem de kendisine gelen haberler tasdik olunmuş. Allah tarafından doğruluğu onaylanmış haberler. Niye bunu söylüyor Abdullah ibn-i Mesud? Çünkü az sonra haber vereceği olay gaybi bir olay. İnsanın bilmesinin mümkün olmadığı bir olay. Ne diyor vesselam? İnne ahadakum yecmuu halquhu fi batn ummihi 40 yomun. Sizlerden birinizin annesi karnındaki yaratılışı şu şekilde olur. İlk 40 gün nutfe. Yani o erkekle kadının menesinin suyunun birleşip bir araya gelip doğan sıvı. Yani hala o su renginde sıvı bir madde. Nutfeye buna deniyor. Yani 40 gün ana rahminde bizler bu şekilde kalıyoruz. Yani baktığınız zaman geçmişimize, sürecimize, dünyaya gelişimize ne kadar aciz olduğumuzu anlayabiliyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu haber verdiği o dönemde ne laboratuvarlar vardı, ne uzman kadın doktorlar vardı, değil mi? Ne ultrasonlar vardı, ne de buna benzer teknolojik aletler vardı. Ama i̇bn Mesud'un da dediği gibi Es-sadikul Sadık olan doğru söyleyen ve kendisine doğru haberler verilen o peygamber bizlere ne yapmış, bunu haber vermiş. Çünkü allah Teala'nın da buyurduğu gibi, لَا يَنْتِقُ anil الْهَوَىٰ O, hevasından konuşmaz. Bunu bilmesi lazım Müslümanın, teslim olması lazım. Adam dün diyor ki, birisiyle konuşuyoruz. Ya hocam diyor, yani sağ eli de Allah yaratmış, sol eli de Allah yaratmış. Niye sol elimizle yemeyeceğiz? Yani bu sorunun cevabı olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sol elle yemek yemeyi sakladığı için olması lazım. ki Cevabı da öyle. Ve karşıdaki insanın da ikna olması lazım. Bu cevabın karşısında. Şayet imanı kalbinde peygambere iman onun kalbinde yer bulduysa kendini. iyi yerleşip kök saldıysa. Ama bu şekilde iyi yerleşip kök salmadıysa başka cevaplar ister senden ilmi Bilimsel. Evet bu cevapları da zikredebiliriz. Bugünkü tıp, bugünkü teknoloji belki bizlere bunu sunabiliyor ama maksat, amaç bu değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın bundan razı olduğunu, bunu sevdiğini, bundan hoşunu olduğunu söylediği için bu şekilde yapacaksın. Yani bunu söyleyen, bunu konuşan adam sanki... ...siparişle bu dünyayı anne karnından değil de... ...siparişle ederek paketlen gönderilmiş edalasın, edasında konuşuyor. Ee kardeşim sen... ...yani neyi anlamaya çalışıyorsun? Sen dünyaya geliş aşamanı anlayabilmiş misin ki? Öyle değil mi? Yani hangi aklınla... ...neyin doğru neyin yanlış... Bana göreler... ...benceler... ...böyle olması gerekirler... ...gibi cümleler kurabiliyorsun ki sen... Sen Allah'tu allah Teala'nın yarattığı aciz, zayıf bir mahluksun. O sana otur diyor, oturacaksın. Yat diyor, yatacaksın. Secde et diyor, secde edeceksin. Sağ elinle ne diyor. Sağ elinle yiyeceksin. Bu kendini beğenmişlik, bu kendini bilmişlik de nereden geliyor? Nereden geliyor? Gafletten geliyor. Hele bu gafletin üzerine bir de mal, mülk, zenginlik binerse o zaman o daha da artar. Adam zanneder ki yani bu dünyayı ben böyle bana da, danışılarak yaratıldı bu dünya. O, o havayla ile yürür bazı insanlar. O hava ile oturur, o havayla kalkarlar. Halbuki aciz. 40 gün nutfe. Sûmaya kunu alaqa ten mislede alik. Artık 40 gün sonra alaqa olur. Yani 41. günden itibaren 80. güne kadar bu nutfe dediğimiz su alaqa. Bazen yumurtaların içinde de çıkar böyle civ Henüz oluşmamıştır. Böyle kırmızı siyah bir nokta görürsünüz değil mi yumurtanın içinde? İşte o şekilde alaka. Artık o kana dönüşmeye başlıyor yani. Kan şeklini almaya başlıyor. Bakın insanın yaratılışına bakın. Subhanallah. O sıvı kırmızı bir noktaya dönüşüyor. Yani o zaman muhatap olan insanlar bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisine muhatap olan insanlar... Bu hadisleri duyduğunda acaba bugünkü insanlar gibi ya öyle şey olur mu? Yani işte etimizle, kemiğimizle, derimizle, tırnağımızla dünyaya geliyoruz. Nutfe neymiş? Alaka neymiş? Bence burada bir yanlışlık var. Bunun ilmi ayrıdır. Ey Allah'ın Resulü sen bize ahiretten bahset mi demişler? Yoksa işittik ve iman ettik mi demişler? Elbette ki ikincisi. Sonra mudga. Sonra mudga olmaya başlıyor. Yani ete dönüşmeye başlıyor bu kırmızı kan. 81. günden itibaren ne oluyor bu? Et parçasına dönmeye başlıyor. Küçük bir et. Tabii 81. günden itibaren Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de zikrettiği gibi muhallakatın ve gayri muhallaka. Artık şekillenmiş ve şekillenmeye yüz tutmuş. Yani şekillenmiş olan, insan şeklini almaya başlamış olan bir mudga var. Bir de insan şeklini henüz almamış mudga var. 80. günden itibaren buna var başlar. Duruma göre de değişir. diyor ki ehli, genellikle 90. günden itibaren ne var Artık bu mudga et parçası şekillenmeye başlar. Ufak ufak kafa, kol bunlar belirmeye başlar. Aleyhisselatü vesselam diyor ki ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ Yani artık 120. günde ne yapıyor? Melek gönderiliyor. Biz ne bu meleği gördük annemizin karnındayken değil mi? Ne de bize üflediği ruhu hissettik. Ama ay ya'lemu da Rabbi ke illahu. Allah Teala ne buyuruyor? Onun ordularını, ondan başka kimse bilemez. Yani öyle ordular var ki Allah Teala'nın melekleri var ki, kimileri ruhları kabz ediyor, kimileri kullarını koruyor, kimileri kullarının yaptıklarını yazıyor değil mi Ama Allah Teala peygamberine dediği zaman veselunke ani'r ruh sana ruhtan sorarlar Ruh nedir diye sana sorarlar ey peygamber Peygamber diyor ki şöyle söyle. O ruhu emri Rabbi. O benim Rabbim katındandır. Yani bilmiyorum bir bilgim yok. Allah emretti o kadar. Ama utitu minel ilmi illa qalila sizlere ilim konusunda azcak, ancak az bir şey verilmiştir. İlim ehli diyor ki, bu hadisten fıkhi olarak faizeler zikrederken, konumuz dışında olmasına rağmen biz de zikredelim. Şayet diyor, bu dört ay dolar ve dört aydan sonra, yani ruhu üflendiği zaman çocuk düşerse, bu çocuğun cenazesi yıkanır, bu çocuğun cenazesi yıkandıktan sonra kefenlenir ve cenaze namazı kılınır ve Müslümanların kabristanlığına, mezarlığına ne yapılır? Gömülür. Evet. Hatta hakikası bile ne yapılır? Kesilir. Şayet dört ayı ne yaptıktan sonra? Tamamla tamamladıysa eğer. Hatta ona isim bile verilir. Ona isim bile verilir. Evet. Ve yukarı bir dört kelime. Melek gönderildiğinde bizlerden her birine o gelen melek şu dört şeyle emir olunur. Onun vazifesi şu dört şeyi ne yapmaktır? Yazmaktır. Bir, bir <gülüyor> ket Rızkını yazacak? İki, ve ecelihi ecelini. Yani bizlerin her birinin eceli yazılmış durumda. Bizler bilmeden onu, tarihini, yerini, değil mi? Yani aramızdan hiç kimse böyle bir bilgiye, böyle bir ilme sahip değil. Yani bu bile kulluğun ifadesi arkadaşlar. Bakıyor musunuz? Yani? Nerede öleceğini bilmiyorsun. Ne zaman öleceğini bilmiyorsun nasıl öleceğini bilmiyorsun. Bir bildiğim bir şey varsa o da öleceğin. ve amelihi ameli. Wa shakiyyun ou saeid. Şakilerden, bedbahlardan, cehennemliklerden olacağı Yahut sa'id mutlu olacağı cennet halkından olacağı. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam devam ki Fevallazi ilahe illahu gayru Kendisinden başka hak ilahın olmadığı Allah'a yemin olsun ki In ehadakum la ya'malu bi amali cenne Sizlerden birisi cennet halkının, cenneti hak eden insanların amelini işler de o amellerde bulunur da hatta ma yakunu beynehu ve beyneha illa Artık cennetle onun arasında bir arşın Üç karış kalmıştır. Feyesbiku aleyhil kitab ama onun hakkında yazılan bu yaptıklarının önüne geçer. Ve feye'melu ameli ehlin nar feyedkuluha. Ve böylece cehennem halkının cehennemi hak eden insanların yaptığı ameli işler de bundan dolayı da cehenneme girer. Bu sebeple arkadaşlar husnel hatime çok önemli güzel sonuç, güzel ölüm, bu dünyadan ayrılırken güzel ayrılmak. Onun için dua ederken Allahum inni -al khatime de dememiz lazım. Güzel son istiyoruz, ey Rabbim senden. Vā <gülüyor> innā hādakum la bi hatta idha ma Sizlerden birisi de cehennem liklerin cehenneme girecek olan insanların ameliyle yaşar da, amelini yapar da artık cehennemle ateşle arasında bir arşın kalmıştır. Fe's biqalehil kitab kitabı onun önüne geçer. Onun hakkında yazılan oraya gelir geçer. Feyamelu bir ameli ehli'l cenna. Cennet ehlinin ameliyle bir amel işler ve böylece cennete girer. Tabu bazı kitaplarda görüyoruz. Yani bu hadisizlik ederken şuna değiniyorlar. Diyorlar ki yani sen hayatın boyunca iyi insan olsan da, Allah Teala'nın salih insanlardan saymış olduğu özellikler sahip olsan da son dakikada ne olacağın belli olmaz. Son halinin ne olacağı belli olmaz. Aslında bu bu hadisin manası anlamı bu şekilde değil. Birçok ilim ehli diyor ki eğer yani insan dünyada salih amellerle yaşıyorsa, imanını oturtmuşsa, takva sahibi ise Allah'ın izniyle onun hatimesi de ne olur? Güzel olur. Peki bu hadisi nasıl anlayacağız? Bu hadisi şu şekilde anlayacağız. Biliyorsunuz yine Buhari ve Müslim'de bir hadis-i şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamdan bahsediyor. Savaşan mücahit, cihad eden bir kişiden bahsediyor. Diyor ki sahabeler, bu adam öyle bir adamdı ki, yani önüne çıkanı kılıcıyla devirir öldürür bir kahramandı. Hatta onun hakkında denirdi ki, ya bu adam ne kadar de cesur. Bizden hiç kimse onun yapmış olduğu bu başarıyı yapamadı. Aldığı karşılığı alamadı derlerdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bu adam hakkında bu adam ateştedir. Yani cehennemliktir diyor. Bir rivayette de sahabeler diyor ki, ey Allah'ın Resulü bu adam ateşteyse hangimiz cennete gireriz ki? Yani adamın haline bakıyorlar. Dış amellerine bakıyorlar. Görünüşte ne var? Cenneti hak eden ameller gözüküyor. Ama kalp çürük. İçerisi kokuşmuş. İçerisi bitmiş. Ondan sonra sahabelerden bir tanesi çıkıp diyor ki ben bu adamla beraberdim. Bu, takip ediyor olayın devamında. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın Ateşte olduğunu söylediği bir adamı ne olarak buluyor en son? Kendini öldürürken buluyor. Nasıl? Yara almış, acı çekmeye dayanamamış ve kılıcının ucunu ne yapıyor? Karnına batırıyor. Yani ölümü beklerken, o ölüm anını beklerken, kendi kılıcının ucuna kendini yaslayarak, batırarak ne yapıyor? Kendini öldürüyor ve canına kıyarak öldürüyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunun üzerine İnne er la ehli'l İşte bu hadisin yani şu anda Abdullah bin Mesud hadisini okuyoruz ya meleğin gelip dört kelimeyi emretmekle yazmakla meşgul emre hadisi bu hadisin o son bölümündeki manayı şimdi bu Buhari'deki, Müslim'deki rivayetle anlamamız lazım. Yokalazzet mesela insanların gördüğü şekliyle insanların dışarıdan baktığı şekliyle bir kimse cennet ehlinin amelin işler. Yani içerisi çürük, kalp çürük. İnsanlar bakıyorlar ki ya diyorlar adama bak ya, görüyoruz namazda görüyoruz, Kur'an okuyor görüyoruz, ilim talep ediyor. Ay maşallah. Ama İnsanların gördüğü şekil bu, bu şekildedir. Ama iç iklas yok. Vahvifin ehlinler ama diyor bu adam hakikatte ateş ateşten ateş halkındandır, cehennem halkındandır. Onun için kalplerin ıslahı çok önemli. Selef ne diyor? nefsimle ihlas konusunda mücadele ettiğim kadar başka hiçbir konuda mücadele etmedim. Yani şeytan nefis, vesvese öyle yaklaşıyor ki sürekli kalp ne yapıyor? Kendine dayanacak Allah'tan başka yerler arıyor. Eğer kul boşluğa düşerse kul hakiki manada Rabbini tanımamış, takdir etmemiş, bilmemiş ise biraz da kontrol edebilecek yeteneğe sahipse bunu köşfedebilir, bunu çözebilir. Kalbine gelen o hisleri, o duyguları. Sürekli bir yerlere yağmurdan kaçan insanın sığındığı gibi kalbin onu bir yerlere götürmeye çalıştığını görür. Bakar ki güven bir yerlere güvenmeye başlamış. Hastalık, tedavi bir yerlerde ummaya başlamış. Şöyle biraz kendini silkeleyip durup düşündüğünde der ki ya subhanallah. Yani bu kalbin tevekkül etmesi gereken Allah. Evet. İkinci hadisimize gelelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cehennem halkından bahsediyor. Cehennemden bahsediyor. Diyor ki yu'ta bi cehenneme yevme idin kıyamet gününde o gün cehennem getirilir. leha seb'one elfe zimam cehennemin yetmiş bin tane neyi vardır? kulp çekiyorlar. Ma <mâ> kulli zimam min 70.000 melek. Yürünha. <yacurrûneha> her kulpun her ipin başında o ipe tutunup cehennemi çeken kaç tane melek var? 70.000 tane melek var. Yani cehennemin büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Tasavvur etmemiz mümkün değil. Ama Allah Teala bizlere ne yapmış? Bunu haber vermiş çok çok büyük olduğuna ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Bu rivayet Sahih Müslim'de. Diğer rivayet yine Sahih Müslim'de. Az sonra gelecek o ama müellifin tertibine göre biraz sonra gelecek olan hadis. Ben şimdi okumayı münasip uygun gördüm. Aleyhissalatu vesselam bir gün ashabıyla oturuyor. Otururlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle küt diye bir ne duyuyor? Ses. ses duyuyor. Yani bir şeyin vurma sesi. Bir nesnenin bir nesneye vurduğunda çıkardığı ses neyse onu duyuyor aleyhissalatü vesselam ve ashabı. Düşünün. Sessiz bir ortamdasın. Birden orada ses çıkaracak hiçbir şey olmamasına rağmen bir ses, bir ses duyuyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına diyor ki Hal tedrune ma hada bu sesi duydunuz mu nedir? Bu duyduğunuz az önce işittiğiniz ses var ya nedir biliyor musunuz? Sahabeler diyor ki قُلْنَا ve وَرَسُولُهُ alem." Sahabelerde felsefe yok arkadaşlar. Yani önlerinde vahiy var. Onun değerini biliyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inen bir vahiy var. Ve hevasından kendi kafasına göre konuşmayan bir peygamber var. Artık böyle bir durumda böyle bir durumda hayrını isteyen, ahiretini isteyen bir adam konuşur mu? Yorum yapar mı? Bana göre bence böyle olmalı bunun hikmeti nedir der mi? Demez. Diyor ki, Allahu ve Resulü a'lem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Aleyhisselatü Vesselam da haber veriyor. Kendisine verilen habere binaen. Diyor ki, قال هذا hacerun. Bu bir taştı. Bu bir kayaydı. Rumiye bihi finnari mundu seb'ine harifen 70 yıl önce bu taş bırakıldı diyor ateşe, cehenneme. Cehennemin tepesinden 70 yıl önce bu taş ne yapıyor arkadaşlar? Bırakılıyor. Fe huve yehri finnar ve bu kaya ve bu taş 70 yıl boyunca Cehennemde ne yapıyor arkadaşlar? Yuvarlanıyor. Yuvarlanıyor. Cehennemde sürekli düşüyor, sürekli gidiyor, sürekli düşünün, bir kaya canlandırın ve onun sürekli aşağıya düştüğünü düşünün. Hatta daha ila kârî yuvarlandı bu taş, yuvarlandı, yuvarlandı. Ta ki nereye kadar geldi? Dibine vurdu diyor leset ve siz de diyor fesmi atom Bu taşın yere vuruş sesini ne yaptınız? Duydunuz. Yani 70 sene taş bırakıldığı zaman en yüksek tarafından en alt tarafına ulaşmasının 70 yıl sürdüğü bir mesafe sahip cehennem ateşi. Bu kadar geniş. Allah Teala'nın helim telakti Helim telakti diye hitap etti. Doldun mu? diye hitap ettiği, Seslendi. cehennemin de helmin mezit. Ziyade daha da var mı diye cevap verdiği bir yer bu cehennem. Allah Teala bizleri cehennem azabından, cehennem ateşinden muhafaza eylesin. Evet, korkmamız lazım arkadaşlar. Yani bizleri korkutucu olması lazım. Bu işitmiş olduğumuz ayetler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize nakledilen bu hadisler kulluk vazifemizi yerine getirme konusunda bizleri harekete geçirmesi lazım. Ukbayı düşünmemiz lazım. Ebedi olanı düşünmemiz lazım fani olandan önce. Ama bugün insanlar tam tersinin peşindeler. Fani olan, gelip geçici olan, gidici olan bir şeyle o kadar meşgul oluyorlar ki, bakıyorsun adam elinde Kur'an-ı Kerim alabilecek vakit bulamıyor. Bakıyorsun adam ilim meclislerine gelip katılıp oturup ilim öğrenecek. Vakit bulamıyor. Ve kardeşim senin şu dünya peşinde koştuğun bütün bu dünyaya ait olan şeyler seninle kabre kadar olacak olan şeyler. Seninle beraber yanında kabre kadar gelecek olan şeyler. Kabirden sonra seni bırakacak. Artık amellerinle Baş başa kalacağın, o gün için ne yapman lazım? Hazırlıklı olman lazım. Oranın hazırlığını da Allah-u Teala'ya salih ameller sunarak, salih ameller yaparak gerçekleştirmen gerekiyor. Evet. Bu babdaki diğer geri kalan hadisleri inşallah önümüzdeki hafta devam edelim. Çünkü uzunca hadisler var. Allah Teala bizleri kendisinden hakkıyla sakınanlardan, hakkıyla korunanlardan eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorulduğunda, "Senin gelmiş geçmiş günahların affolunmuş ey Allah'ın Resulü." Yani dizlerin şişene kadar, yara olanıp yara olup su toplayana kadar niye namaz kılıyorsun?" dendiğinde, "Efela abdan shakura." hadisinin göz önünde bulundurarak salih ameller konusunda teşvik alan bu hadislerden, bu ayetlerden ibret alan bizleri kullarından eylesin. Evet. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa birkaç soru alabiliriz. Evet. Rasul, ve cehenneme bir takım kimseleri gördüğünden bahsediyor. Dünyada yaşamış ve ölmüş olan kimselerden hesabı görülmüş ve cennete ya da cehenneme konulmuş kimseler var mı? Kabirler açılacak, hesap günü, günü, din gibi isimlerle anılan ayetler ile şu an hesapları görülmüş bazı kimselerin ikamet ediyor olması nasıl Buna gaybi haberler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere bunları gördüğünden bahsediyor. Yine hadislerde mesela şehitlerin cennette kan, güvercinler içinde olacağından, onların içinde uçacağından bahsediyor. Bizler bunlara bu şekilde iman ediyoruz. Bunun nasıl olduğunun keyfiyetini, nasıllılığını bizler Allah'a bilmiyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere gördüğünü haber vermiş. Bu hususi olan, özel olan insanlar var. Yani ümmetinden bazı insanları görmüş. Ya o geçmiş ümmetlerden bazı insanlardan haber veriyor. Bunlara olduğu gibi ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Evet. O zaman bir diyor ya sonra bu tabi ebedi gelmez yani... Tabii, ebedi olarak da anlaşılmaz ama biz ne yaptık? Bu hadisleri anlarken nasıl bir tevfik içine girdik? Yani cennet halkının cennet ehlinin yaptığı ameli işliyor. Ama insanları tarafından bakıldığında, insanlar tarafından görülen şeyi bu. Yani insanlar diyor ki ya bu adam cennete hak etmiş maşallah. Öyle cennetlik hani şimdi de deniyor ya, cennetlik. Ama dediğim gibi kalbine bakıp yani kalbinin içermiş olduğu, kalbinde saklamış olduğu ve diliyle izhar etmiş olduğu itikadına bir bakıyorsun ki çürümüş gitmiş. Evet. Dolunca ağlamayan çocuk bir, bir var mı? Yani donca ağlamayan çocukla alakalı değil de çocuk doğduğunda şeytan ona tekme atar diyor hadislerde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ilk tekmeyi ilk yumruğu, ilk darbeyi şeytan vurur. Ondan dolayı ağlar. Ağlamazsa <gülüyor> bilmiyorum. Neye delalet eder? Ne alamet eder? Şu şu vakte kadar bunun alakalı bir şey duymadım veyahut da bu soruyu soran arkadaş doğduğunda <gülüyor> doğduğunda ağlamayan çocuk görmüş mü? Bilmiyorum. Yani o konuda tecrübem yok. Evet. İzni Ömer. İzni Ömer, anh, rahatsız, rahatsız, ve sellem, ki: "Hakkında vasiyet bir malı Müslüman kimsenin vasiyeti yanında yazılı olmak için iki gece geçirmeye hakkı yoktur." Erkek ve kadın Müslüman nasıl bir koymalı? Evet vasiyetini yani yazması lazım Müslümanın. Üzerine olan kul haklarını zikretmesi lazım. Ve ardındaki insanlara dini tavsiyelerde de bulunması lazım. Kendisi bu dünyadan ayrıldıktan sonra ardından yapılması muhtemel olan hataların yapılmaması gerektiğini tavsiye edip vasiyet etmesi lazım. Yani mesela ben öldüğüm zaman kabrimi mermerden bir kabristan bir duvar bir şey dikmeyin. Yükseltmeyin. Arkamdan mevlüt okutmayın. Kadınlara arkamdan çığlıkla ağlamayın gibi tavsiyelerde vasiyetlerde bulunması lazım. Yani bu e, müekked sünnetlerdendir. Birçok insanın da yapmadığı e, sünnetlerdendir. Evet. Caiz değildir demek haram anlamına mı gelir? Evet. Genelde caiz değildir dendiği zaman yani haram olduğu anlamına gelir. Tabi ilim ehlinin bu konudaki ıslahları farklı farklı olabilir. Subhanakallâhum ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا الله. أنت أستغفرك وأتوب